bazen rızık korkusu yaşıyorum. Bunu nasıl engelleyebilirim? Yere, göğe bakacak, kuşa, mahlukata, yerin altında, yerin üstünde olanlara bakacak. Sonra şu ayeti okuyacak. "Vemâ da dâbbetin fil ardı illâ alâllâhi rizquhâ." Ya Rabbi buyurdun ki bütün mahlukatın rızkı sen tarafından tekefül etti. Kuşlara bakıyorum, balıklara bakıyorum, yerin altına bakıyorum. Hiçbir açıktan Ölmüyor ya Rabbi. O zaman tevekkülü kuşanacak, çalışacak, çalışacak, tevekkülü kuşanacak. Ama çalışacak. Sonra Allah Teala'ya tevekkül edecek. Görecek ki Allah Teala aç, bırakmıyor kılını.